Ümit, sayımız ve cehdimiz mevzuunda bizi çekici bir faktördür. İçinde bulunduğumuz ahval ve şerait bizi itici ayrı bir faktördür. Durumumuzun ne kadar kritik olduğunu idrak etme. Bizim gelişmemiz karşısında bizi bu hale getirenlerin rahatlıkla bizi iflah etmeyeceklerini düşünme. Bu bizim için itici bir unsur olmalı. Yermuk vakası cereyan ediyordu. Yermuk vakası can siperane mücadelelerin yapıldığı olduğu bir vakadır. Yermuk vakasında büyük bir kuvvet karşısında kahir bir ekseriyet karşısında İslam'ın kaderini omuzunda taşıyan bir avuç cemaatin ciddi mücadelesi cereyan ediyordu. Ama bu ölüm kalım mücadelesinde bir avuç Müslüman ne kadar dayanacaktı? Onlar sonuna kadar dayanmayı azmetmişlerdi. Biz yüz defa dinlemişinizdir. Meydanın içine girip gezdiğimiz zaman o meydanın bir tarafında omuzundaki bayrakla Ebu Cehil'in oğlu Müslüman olmuş İkrime'yi görüyoruz. Bütün celadet ve ihtişamıyla Bedrin aslanlarına, Uhud'un aslanlarına sesleniyorken, etrafında kümeleşmelerini istiyorken İkrime İbn-i Ebi Cehil'i görüyoruz. Bir tarafta yine Ebu Cehil ailesinin bir ferdini, yani i̇bn Hişam'ı görüyoruz. Resul-i Ekrem'in adını taşıyan bayrağın altında i̇bn Hişam sonuna kadar bir adım geriye atmama azmi içinde savaş etmeye karar vermiş. Mahal-i ki etmiş hava içinde müşahede ediyoruz. Bir tarafında Kabbasib Neşimi görüyoruz. Elinde yirmi tane mızrak var çalanıyor. Yok mu bugün ölümü hayata tercih eden adam mızrak veren diye sesleniyor. Ve her bozgun bir adım geriye atmayan bu insanlara çarpıyor. Yeniden can ve cesaret kazanıyor. Düşmana saldırıyor. İşte bu son seddi meydana getirme. Biliyor musunuz? Merkez bozulduğu zaman gidip nereye takıldı kaldı. Merkez bozulunca Uhud'da Resul-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Mübarek amcasının dudağını kulağını çiğneyen Hint var Ebu Süfyan'ın hanımı. Orduyla beraber Yermük'e kadar bu talihsiz kadın da gelmişti. Yaşının büyük bir kısmını Resul-ü Ekrem'e düşmanlıkla geçirmiş bu talihsiz kadın. Ama büyük bir talihin eşiğinde, kocası ve oğullarıyla beraber resul Ekrem'in yolunda savaş hengamında, büyük bahtiyarlıklar kazanma havası içinde, Yermuk Meydanı'na kadar gelmişti. Merkez gelip kadınların bulunduğu çadıra çarpınca, elinde deflerle askeri tehyic eden, tahrik eden Hintli asker karşı karşıya gelmişti. Onun bakışları, Adeta utanmıyor musunuz, kaçıyorsunuz sözleri. Adeta tevbi edişleri karşısında yeniden cana gelmiş, güç kazanmış ve düşman saflarına saldırmıştı. Bu Seddî Zülkarneyn'i temin edebilme. Hiçbir millet muharebe ve mücadele meydanında bozulmama teminatı altında değildir. Resul-ü Ekrem aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle El Harbu Sicar. Bu belki Araplarda bir sözdü, Ebu Süfyan da bunu söylüyordu. Hireklüs de bu sözü söylüyordu. Muharebe bazen insan lehinde bazen aleyhinde olur. Bazen Anibal kazanır, bazen Katon kazanır. Bazen Roma galip, bazen Kartaca galip. Bazen Türk ve Osmanlı galip, Bazen Batılı galip. Fakat hiçbir zaman bir millet daima galip değil. Daima galip olan Allah'tır. La galibe illallah. Müminler buna inanmışlardır. Ve Allah'a itimat ettikleri müddetçe de Allah onları galip kılmıştır. Bu satti zulkarneyini temin etme. Bozulan milletler bozuldukları zaman gelip buna çarpacaklar. Düşünün ki tepeden inme başınıza bir felaket geldi. Şu 300 senelik hayatınızda fasıllarla. 10-15 senelik aralarla mütemadiyen devam eden felaketler gibi bir felaket geldi. İşte bu felakette dahi sizin için nokta istinad olabilecek, bir kuvvet merci olabilecek, Allah'ın lütfuyla ölsek de gam yemeyiz, arkada terü taze bir nesil var dedirtebilecek, bir seddi karneyiniz var ise şayet ümit var olabilirsiniz. Şayet güvendiğiniz, dayandığınız nesil, namaz kılmıyorsa, kalbinde aşkı heyecanı yoksa, resul Ekrem'in sahabesi kadar hasbi ve feraga sahibi değilse, mücadelesinin hemen karşılığını bekliyorsa, menfaat mukabil mücadele veriyorsa, vefat edip gittiği zaman kefensiz gitme havası içinde değilse, sedd-i zülkarneyiniz yoktur, yıkıldığınız zaman her şey bitmiş demektir. Bunu parlamenter seviyesindeki büyükler de duysunlar. Bunu adli idari bütün makamlar duysunlar. Şu millet ve şu vatana kalbinde zerre kadar muhabbet olan herkes duysun. Tarih de duysun, gelecek de duysun. Bu denli bir nesli yetiştirmemiş millet, zabıta kuvvetiyle, polisle, askerle, parlamentoyla, anarşinin ve huzursuzluğun Cenderesi altında ezilmeye mahkumdur. Dönem bu korkunç dolapların üstünde kalamayacak altına inecektir. Buna mukabil Allah'ın tevfik ve inayetiyle Topyekün alemi İslam'da vatan ve milletlerine bağlı satmama azmi içinde az dahi olsa bir nesil de yetişmiştir. Bu şefkat ve muhabbet fedaisi nesil bu muhabbetin temsilcisi nesil İnşallahü Teala iman ve salih ameli, salih sayi sayesinde Cenab-ı Hak içimize meveddet ihsan edecektir. Çok dolaştım uzaklarda. Bu asıl okuduğum ayete geldim. İnnellezine amenu ve amilussalihati seyc'al Onlar ki iman edip salih amel, salih say içinde bulundular. Onlar ki Allah'a iman edip, Allah'a doğru koşup durdular. Onlar ki Allah'a imanın aşk ve heyecanıyla yanıp tutuştular. Canan sevdasıyla candan vazgeçtiler. Milletin ikbali adına kendi ikballerini unuttular. Kendilerini unutmuş nesil haline geldiler. <gülüyor> Rahman olan Allah, merhamet şiarı olan Allah, merhamet sıfatı olan Allah Celle Celaluhu aralarına meveddet koyacaktır onların. Onlar Allah'ı sevdiği için, Allah onları sevdiği için, cemaat halinde onları birbirine sevdirecektir. Bir evvelki mevizete arz etmiştim. Buhari ve Ahmet bin Hanbel, Ebu Hureyrenin rivayet ettiği bir hadisi şerifin naklediyorlar. Resûl-ü Vesselam şöyle ferman ediyor. Cenab-ı Hak bir kulunu sevdi mi, Cibril'i davet eder, ferman eder. Ben falan kulu seviyorum, sen de onu sev buyurur. Cibril o insanı sever. Ve Cibril, Mele-i Âlâ'nın bütün sakinlerine seslenir. Allah falan kulunu seviyor, ben de seviyorum. Siz de onu sevin der. Bütün alanın sakinleri arşı ihtizaza getirecek bir hava ile Allah'ın okulunu seveceklerini söylerler. Ve Allah Resulü devam ediyor. Yeryüzünde ona bir hüsnü kabul vaz edilir. Yani inananlar tarafından hüsnü kabul görür. Yani kalbinde Allah'a iman taşıyanlar tarafından Buh götürücü bir hava meydana getirir. Yani sejacalu lahumur rahmanubta. Rahman aralarına bir meveddet ilka eder. Birbirlerini sever ve sayarlar Allah'a inanmış kimseler. Günahı atmış kimseler. Gerçek bayramı bayramlarında muhasebe bayramlarında intizar eden kimseler. Cenabı Hak idrakına muvaffak kılsın inşallahutaala vakit oldu değil mi? Muhterem Müslümanlar, ben bu işin sonunda esas arz edeceğim şeyi, size ümit verme meselesini ele alırken işin buğutlaşması fazla oldu ve arz edeceğim şeyi arzı ihmal ettim. Tuluatçılık bir bakıma makbul değildir. Bir bakıma da hocamın tavsiyesiyle temel çerçeveyi hatırda tutmanın yanı başında, samimane ve safiyane ifadeler için bir mukaddimedir. Çok defa benim şu anda yaptığım gibi, esasen tek bu halinde ilerleyeceğim istikametten beni çevirir, değişik bir istikamette, çeşitli değişik derinleşmelere, buğutlaşmalara götürür. Ben de size ümit verme mevzunu ele alırken, Şartlar hiç de ümitsizliğe düşmemizi gerektirmiyor. Meselesini arz ederken ümitli olmamız için o kadar faktör, o kadar sebep var ki her seviyede. Parlamenter seviyeden alın lisedeki talebeler seviyesine kadar ilk mektep talebeleri seviyesine kadar ümit verici o kadar reşahat var ki Allah'ın tevfik ve inayetiyle artık ravan ravan olup bakacaktır ümidini vermektedir bize. Fakat bu dem, bu devir ve bu bezm, müminlerden bir şey istemektedir. Saf ve samimi kalplerle kendisine teveccüh istemektedir. Cenab-ı Hak bu teveccühü temine bize muvaffak eylesin inşallah. Biz günahlarımızı itiraf ederek, huzuru kibriyasına gelmeyi azmettik. Cenab-ı Hak dergâh hadiyetinde rahmetiyle hüsnü kabul gösterip bizi kabul buyursun inşallah. Bunu vicdanda duyabilmek, bu muhasebeyi derinlemesine vicdanında derinleştirebilmek, biz sözünü söylüyoruz bunun. Gerçekten hakka tevcüh eden insan, ilahi abdu Asi aasi ataka, mukram bil zinubi ve qadaa ka, ve intağfir f anta ahel liza ka, ve inta zrut semen yarhamsi wa ka Asi mücrim kulun sana davet ederek sana geldi. Günahlarını itiraf ederek sana geldi. Mağfiret edersen o işe ehil sensin. Eğer tard edersen kapından kovarsan senden başka mabut yok, nereye gideyim diyordu. Bu hava ve bu neşve içinde Mevla-i Muteal'in huzuruna gelmek. Gelmeye mevla müteal muvaffak eylesin. Muhasebenin bu tarafını inşallah Teala hasbihal nev'inden her sene Rabbi Kerim'imize tevcih ettiğimiz, arz ve takdime çalıştığımız münacatımızda devam ettirelim. Mevla ile hasbihal etme. Belki benim size söyleyeceğim, sizin benden dinleyeceğiniz şeyler bir bakıma donuk, ve kuru kabul edilir. Fakat sonra bütün mahşeri vicdanın Mevla'yı mütealete vecûh ederek onunla hasbi hal olması veya onunla hasbi hal etmesi. içini şerha şerha açıp dertlerini ona dile getirmesi, dertlerinden ona dert yanması, hal ve vaziyetinin şerhini ona takdim etmesi. Bu hasbi halde Allah celle celalhu bizi samimi eylesin. Ve bu hasbi halin devamını bütün hayatımızca Cenab-ı Hak temadi ettirsin inşaAllah Utâle. Subhan Rabbi Rabbi'l-âzze ama yasifun ve salamun ala müslinin ve alhamdulillahi Rabbi'l-âlamin. Amin. Awdulillahi min Şeytanir Rajeem. Bismillahi al rabbil rahim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 لينذر بأسا شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة والرسل أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير أسألك يا الله يا هو يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تُولِجُ الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب والصلاة والسلام على سيدنا وسيدنا وشفيق ذنوبنا محمدٍ صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين. عدد خلقك وارضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين وعلى آلهم وأولادهم وأزواجهم وأسحابهم وأتباعهم أجمعين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام حبيب أدي التعليم تعليم وتربيسي مكتزى Duamıza ismi Azam olarak rivayet edilen şeylerle ibtida ettik. selat selamla Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın cenah-ı himayesi altına girmek istedik. Sen yapacağımız duayı dergah-ı nezdinde hadiyetinle kabul ile makbule ile ya Rabbi. Dünya ve ahirette bizlere hasene ihsan eyle ya Rabbi. Senden hidayet, takva ve güna istiyoruz bizlere ihsan ile ya Rabbi. Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın Senden istediğini istiyoruz. Bize lütfeyle Ya Rabbi. İstiaze ettiği şeyden istiaze ediyoruz. Sen bizi masum ve mahfuz eyle Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekrem'in sebebini bildiğimiz veya bilmediğimiz ciddi bir sukut içinde bocalarken, Senden başka melce ve menca tanımıyoruz. Sana dehalet ediyoruz şu canı dudağına gelmişlerin derdine derman ile ya rabbim ya ilahül alemin uğramadığımız kapı kalmadı şu ana kadar ve yüzümüze kapanmadı kapı da kalmadı şu ana kadar en nihayet senin kapını rahmetle ümmeti Muhammed'e tevecüh buyurduğun bir bayram gününde dövüyor senden dileniyor ve dilediğimiz şeyleri sadece senden diliyoruz Dilediğimiz ve dilendiğimiz şeyleri bizlere lütfeyle Ya Rabbim. Ya İlahe'l Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Habibi edibinin dediği gibi halimizi arz ediyor, dertlerimizi sana döküyor, vaziyetimizi sana şikayet ediyoruz, zafımızı sana şikayet ediyoruz, insanların bizi hor ve hakir kabul etmesini sana şikayet ediyoruz, Doğunun ve batının ayakları altında çiğnenmemizi sana şikayet ediyoruz. Bu şikayetlerimizi keremül Utfunla değerlendirip bizleri payidar eyle ya Rabbi. Ayaklar altında mezellet içinde, ayaklar altında çeşitli tahakküm ve tahallüplar altında ezilmeden bizleri halas eyle ya Rabbim. Ya erhamer rahimin ve ya ekremel ekremin. Erhamur rahimin sensin. Erhamen rahimin sensin, merhamet eden sensin, merhum olanlarda bizleriz bizlere merhamet eyle ya Rabbi. Kerim sensin, kereme muhtaç olan bizleriz bizlere kerem-i her türlü istediğimiz şeyler ihsan ile ya Rabbi. İkram eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin bütün bir mazi Nazar itibarı alarak, bütün bir ati Nazar itibarı alarak, bütün milletler arasında yerimizi almaya çalışırken hicabımızdan mahcubiyetimizden sıkıldığımızdan senin nazarı rahmetine, dergahı rahmetine teveccüh edebilecek hali kendimize hissetmeyerek yine senin dergahınızda hadiyetine teveccüh ediyoruz. Gelmiş ve geçmiş milletler içinde bizden daha perişan olmayan şu sana el açıp dua eden ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Sen aziz ve şerif eyle ya Rabbi! Şu milletler arasında en perişan, en daydar, en fazla ayaklar altında mezellete mahkum. Bizleriz, bunu kabul ediyoruz, bunu teslim ediyoruz. Ama sana teveccüh ediyoruz. Bu mezellet ve bu mahkumiyetten bizleri halas edecek yine sensin. Bu dünyevi hesapta da sana dayanıyor Sana güveniyor Bu dünyevi imtihanı Bu dünyevi resmi geçidi Senin lutfunla temizlikle sona erdireceğimize inanıyoruz Sen bizi ümitsizlik içinde bırakma inkisarı hayale uğratma ya Erhamerrahimin Ya İlahel Alemin Veya Ekremel Ekremin Dünyevi hesabın ötesinde Bir de uhrevi hesabımız var Bütün ümmetlerin ve milletlerin Hayatlarının hesabını vermek üzere, senin dergâhı hadiyetine, nezdüüluhiyetine, perdesiz, hailsiz teveccüh edeceği bir gün var. Nebilerin yüzlerini yere koyup, nefislerini dileyeceği bir gün var. Nurları, feyizleri ve bereketleri, cehennemi söndürebilecek cemaatlerin, sırat üzerinden berkatif gibi geçeceği bir gün var. Bir de o günde bizim perişaniyetimiz var. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a layık ile ümmet olamayışımız var. Sen o günde bizleri daidar eyleme ya Rabbi. Perişan eyleme ya Rabbi. Habibi Edib'in orada yere baktırma ya Rabbi. Ya Erhamen Rahimin ve Ya Ekremel Ekremin isterse şu anda yaşadığımız hayat içinde bize tahmil ettiğin vazifeler karşısında isterse yaptığımız işler neticesinde Millet i İslamiye içinde gelmiş ve gelecek milletler arasındaki yerimiz ve hesabımız itibariyle, isterse ahirete ait meselelerimiz itibariyle sana takdim edebileceğimiz, yüzümüzü ak edebilecek hiçbir sermayemiz yoktur. Senin gibi Sultan kapısına Geda edasıyla gelirken bir kaşık su ile teveccüh ediyor. Bu bir kaşık suyu senin ummanlarına karıştırmak ve sonra ona iştirak etmek istiyoruz. Sen lutfunla bu ümidimizi tahkik eyle ya Rabbi! Tahakkuk ettir ya Rabbi! Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin! Asırlar var ki, ümmeti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın beyni ve pazusu, kendilerinden beklenen şeyi yapmamaktadır. Beyni kanamakta, kalbi yaralar içindedir. Sen dinmeyen bu yarayı kendi lütfü ve kereminle tedavi eyle ya Rabbi! Ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı içinde bulunduğu girdaptan halas eyle Ya Rabbim! Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendisinden istenen nübüvvet vazifesini bir hakkın yapmış ve vefat etmeden mukaddem üzerine aldığı bu ağır vazife Ümmeti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a emanet etmiş, tevdi etmişti. Yakında beni sizden soracaklar, nasıl bilir ve nasıl şehadet edersiniz demişti. Ciddi mesuliyet duygusuyla sahabeyi kirama karşı vazifesini yapıp yapmadığı hususunu onların huzuruna getirmişti. O vazifesini yapmış olmanın şuuru içinde, sahabeyi i vazifesini yapmış olmanın anlayışı içinde parmaklarını yukarıya doğru kaldırmış, sen vazifeni yaptın ve tebliğ ettin demişlerdi. O da ümmeti Muhammed'i ve seni işhad ederek vazifesini yaptığını söylemişti. O vazife o günden bugüne omuz değiştire değiştire, şu 20. asrın talihsiz cemaatinin omuzuna kadar gelmiştir. Abbasinin omuzunda, Selçuki'nin omuzunda, Osmanlı'nın omuzunda ve sonra talihsiz 20. asrın cemaatinin omuzunda. Vazife çok ağırdır, yük çok ağırdır, onun ağırlığını idrak edenlerin sırtının kemiklerini çatır çatır kırmaktadır ve çatırdatmaktadır. Biz bu ağır vazif altında, ağır yük altında sadece senin inayetine, avnine dayanıyor. Senin haul ve kuvvetine itimat ediyoruz. Muvaffakiyeti sen lütfedersin. Muvaffakiyeti bizlere lütf ya Rabbi. Bizleri perişan eyleme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Seni azametine uygun. Rahmetinin tatlılığı, keyfiyetinde idrak edemiyoruz. Seni gönüllerimizde duyamıyoruz. Sen kainat kitabının içinde, Kur'an-ı Kerim'in içinde, Esasen gönüllerimizde kendini bize hissettirmektesin. Seni en iyi biz tanırsak gönlümüzde tanırız. Sen bir marufu meçhulsün, Bir mevcudu meçhulsün, Bir yönünle bilinirsin, Fakat bir yönünle bizim için idrak edilmezsin. Ama onu vicdanımızda yakalar, Vicdanımızda tanırız, o marifete, vicdanımızda sahip oluruz, o irfana gönlümüzde ereriz, o izanı gönlümüzde yakalarız. Sen bizim kalplerimizi irfan ve izanın ilka ile ya Rabbi. Canı dudağına gelmiş şahsı manevi olarak şu cemaati sen ihya ve paydar ile ya Rabbi. Senin huzuruna gelirken senden nasıl istenilir, sana nasıl eller kaldırılır, Dua nasıl yapılır, bunu müdrik değiliz Ya Rabbi. Sen bizim kusurlarımızı ve seyyiatımızı affeyle, bağışla Ya Rabbi. Mevzuk olmayan Hz. Musa'nın, çobanının sana el kaldırıp da takke mi istiyorsun Ya Rabbi, çarık mı istiyorsun Ya Rabbi dediği gibi aynı cehalet, aynı hamâkat, aynı bilgisizlik içinde kim bilir nasıl çamlar deviriyor, nasıl edepsizlikler yapıyor, Nasıl suyu edepte bulunuyoruz şu sözleri sana takdim ederken ya Rabbi. Bilmesek bile adını bilmenin irfanın içinde huzuruna geliyoruz ya Rabbi. Bizi af ve mağfiret ya Rabbi. Bizi bağışla ya Rabbi. Seni nasıl bilelim ki, seni en iyi bilen Habib-i Edib'in senin hakkında ma arafına hakka marifetke ya maruf demişti. Ey Maruf seni hakkıyla bilemedik. Ey ma'bud, sana hakkıyla ibadet edemedik. Ey maksut hakkı ile senin yolunda olamadık. Ey mahbub seni hakkı ile sevemedik. Ey büyük azametine uygun seni tanıyamadık. Fakat bütün bunlarla beraber başka kapı bilmediğimiz için bu da cehaletse bunu da mazur gör kapına geldik. Bizi boş çevirme ya Rabbi. Merhamet ve mağfiret ile ya Rabbi. Sana senin dergâh-i takdim edeceğimiz hiçbir şeyimiz yoktu ya Rabbi gözyaşlarımıza merhamet ya Rabbi! Samimi olmayan gözyaşlarımızı, samimiyete irca ile ya Rabbi! içimizi dışımızdan daha parlak eyle ya Rabbi! Dışımızı da ıslah eyle ya Rabbi! Nefsimizden tedirginiz ya Rabbi! Seyyahattan tedirginiz ya Rabbi! Günahlardan bıktık ya Rabbi! Şahsi manevi olarak, hayat-ı olarak, maşeri vicdan olarak bu derdi terennüm ediyoruz ya Rabbi! Kalbimiz billahi bununla inlemektedir, sen de bunu biliyorsun ya Rabbi. Senin hüzününle bunları söylemek zahittir ya Rabbi. Belki söz söylemek de zahittir ya Rabbi. Perişan halimizi görüyorsun, Semih'sin ya Rabbi, Basır'sın ya Rabbi. Sana neyi anlatalım, neyi göstermeye çalışalım? Sadece perişan halimizi, perişan halimizi tercüman dilimize sana takdim ediyoruz. Şu dilenciler neye muhtaç da onu lütfen ya Rabbi. Şu kolu kanadı kırıklarına neye muhtaçsa onu lütfeyle Ya Rabbi! Derdimiz 4-5 asırdan beri teraküm eden, müzminleşmiş bir derstir. Mahallece olarak başvurduğumuz bütün mahalleceler, tedavi olarak mübaşeret ettiğimiz bütün yollar, esasen bize bir derman getirememiştir. En nihayet bunalmış bir cemaat olarak başkalarını da kurtarma azmi ve vecehli içinde, senin huzuruna geliyor derdimizi sana şerh ediyoruz ya Rabbi. Huzuruna geldiğimiz zaman bizi muhakaz ya Rabbi. Ya Rabbi ben biliyorum ki sen bugün ümmeti Muhammed'in, topyekun icabet ve davet ümmetinin selah ve selametini, saadet ve refahını bizden istiyorsun. Topyekun insanların hidayetini bize yüklüyorsun. Eğer bugün insanlık dalalet içindeyse, bir kısmı komünizm, bir kısmı kapitalizm, buhranlar içinde yüzüyorsa, eğer insanlık çeşitli sistemler arkasından koşuyorsa, yine tekrar edeyim ve sen bağışla. Sen biliyorsun ki, biz de biliyoruz ki ümmeti Muhammed'in bu perişan hal içinde boşalamasına sebebiyet veren bizleriz. Ve yine sen biliyorsun ki ya Rabbi, Mahkeme-i Hristiyan alemi, Yahudi alemi bizden davacı olacaklardır. Çünkü senin mukaddes adını onlara götüremedik, gönüllerine duyuramadık. Küfür ve dalalet içinde ölenlerin imdadına koşamadık, dalaletleri başında oturup bağlayamadık, derdimizi onlara dökemedik, içimizi şerh edemedik, gerçeği gösteremedik. Onun içindeki dalalet ve buhran içinde yüzüp duruyorlar. Bu onun içindeki şu 20. asır buhranların krizlerin asrı oldu. İçtimai krizlerin, iktisadi krizlerin, devlete ait krizlerin, ferdi ait krizlerin asrı oldu. Bütün bu mesuliyetlerin altında da bizler zayıf olan bizler, aciz olan bizler, kelimsiz olan bizler, ancak sahabinin ötesinden kalkacağı ağır yükü üzerine alan bizler, bunun altında bizler bulunuyoruz. Ve yine sen biliyorsun ki tekrar edeyim, bu ağır yükün altından biz kalkamayız. Ne olur Ya Rabbi, bize güç ve kuvvet ihsan eyle Ya Rabbi. Şu ana kadar Habibi edibin atının zimamını elinde tutan, ümmetlerin zimandarlığını yapan, Milletler bu vazifeyi şu ana kadar getirdiler. Eksiğiyle yediğiyle bize şey intikal ettirdiler. Belli ki Habibe Edib'in atının imamını bak bize düştü. Belli ki kıyamete kadar onun atının önünde yürümek bize düştü. Belli ki o sultanı cihan cihan gezdirmek bize düştü. Belli ki onun mübarek adını bayraklaştırıp ufuktan ufa gezdirmek bu Necip millete düştü. Bize bu mevzuda güç ve kuvvet ihsan eyle ya Rabbi. Fatihlerin açtığı gedikleri açarak Büyük fetihlere kapılar bizlere ihsan eyle ya Rabbi! Ya Rabbi sen kendini tanıtırken bize, kendine müfettiyle buak diyorsun dedirtiyorsun. Sen kapılar çansın, bizlere kapılar fetveyle ya Rabbi! Sen Habib'e dibine اِنَّا فَتَحْنَا kefet فَتْحَمْمُ بِينَا ediyorsun. Sana apaçık bir fetih ihsan ettik diyorsun. Bir suh devrinin dudağı müfetiyle süslüyorsun. Mekke fethiyle fevç, fevç İslamiyet'e de haletler ihsan ediyorsun. Fevç, fevç İslamiyet'e dehanet gününü intizar ediyoruz ya Rabbi. diye katımız yoktur ya Rabbi, biliyoruz. Acımızı günahlarımızla beraber müdrikiz. Fakat Gedadan sultanlık mülkünü esirgeme ya Rabbi. Dilencilere sultanlık vahşeyle ya Rabbi. Sana şu milletin senin uğrunda yolunda, kitabının uğrunda yaptığı şeyleri ben nasıl sayıp dökeyim? Cihanın bütün surlarını, kalelerini fetheden bir milleti, ulu baklılarıyla senin mübarek adını bayraklaştırıp surlarda duran bir milleti sana söylemek nasıl zahid olur, nasıl suya edeb olur bunu müdrikim. Sana karşı kısır irfanımla müdrikim, dar izanımla müdrikim, küçücük kalbimle müdrikim ama bununla beraber bütün hakaretim, bütün denatimle azametin karşısında bunu dile getiriyorum. Beni bağışla ve bu sultanlığı bu milleti insanıyla eyle ya Rabbi surlarında yine Allah Allah sesleri, Allah Allah naraları, senin mübarek adının bayraklaşması, bizi o hüviyete irca ile ya Rabbi! Kanlarıyla mübarek topraklarımızı sulayan şehitlerin mübarek inaşları, neyi gibi inim, inim kemikleri, asırlar var ki, ümmet Muhammed'in derdi için inim inim inlemektedir. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da o pağa kılavuzası içinde, her türlü defterimize dâidir olmaktadır. Hayatta ümmeti için ağlayan o nebiler nebisi. Kabirde de ağlatma ya Rabbi. Mahşerde de ağlatma ya Rabbi. Mizan başında ağlatma ya Rabbi. Sırat başında ağlatma ya Rabbi. Kelser başında ağlatma ya Rabbi. Elinden kelser içmek üzere risalet fenainin huzuruna giderken kendisinden dönmüş, ifrat etmiş, onun için kelser içme hakkını kaybetmiş ve Peygamber tarafından kovulan, o perişan, o sergerdan gürü haratına düşmekten bizleri masum ve mahbuz eyle Ya Rabbi! Kerem-ül e Uskullu eyle Ya Rabbi! İn'âm ve inayetimle eyle Ya Rabbi! Ya i̇lahl alemin ve Ya Ekrem-ül e Bir muhasebedir sana arz ettik, derdimizi sana şerif ettik, ancak tersli olanlar içimizi sana döktük, kalbi hayatı olan ancak idrak edebilir, gecelerde dökülmesi gereken gözyaşlarıyla dergâhın ezadiyetine geldik. Riyakarlıklarımızı sana şikayet ediyoruz, İç dış uygunsuzluğunu sana şikayet ediyoruz, doğal yaşamamızı sana şikayet ediyoruz. Bize ruh ve kalp bütünlüğü vahdet ihsan ile Ya Rabbi! İç ve dış bütünlüğü ihsan ile Ya Rabbi! Bizi kâmil mükemmel mü'min eyle Ya Rabbi! Halis-i muhlis mü'min eyle Ya Rabbi! Şu bayramda bayramı iyi değerlendirmiş, ve gerçek bayramı idrak etmenin eşiğinde olmalık kuyla bizleri terpiladeyle ya Rabbi ya ilah alemin senin engin rahmetine namütenahli sünne istina ederek bir diğer talepte daha bulunacağım. Belki kendileri böyle talepte bulunmayı düşünmezler ama kendilerinden daha çok mu kendilerini düşünüyorum? Onu da sen bilirsin. Kalbimin çapını sen bilirsin. Sadece bayramdan bayrama camiye gelenler vardır. Sadece bayramdan bayrama seni hatırlayanlar vardır, değil mi bir kere seni hatırlamış, ben diyorum ki ya Rabbi onları da merhametine mazher eyle ya Rabbi, onları da mağfiret eyle ya Rabbi. Bu bayramda senin huzurundan ayrıldıktan sonra senin huzuruna gelip secde etmeyi terk etmek büyük dalalettir. Ya Rabbi onlar belki bunu da bilemiyorlar, bilemedikleri için bu hale göz göre göre gidiyorlar ve içine giriyorlar. Bu dalalet içinde yüzüyorlar fakat dalalet olduğunu bilmiyorlar sen bu dalalet içinde yüzenleri, sen benden daha merhametli, herkesten daha merhametlisin. Senin o büyük merhametine sığınarak, el açıp dilenerek, şu anda cami amin diyenlerin hepsini merhametle mağfiret etmeni diliyor ve dileniyoruz. Sen lütfeyle ya Rabbi! Şuradan hiç kimseyi boş çıkarma ya Rabbi! Şunu bizim için bir mebde, bir başlangıç kıl ya Rabbi! Hayatımızın geriye ne bakiyesini, bunun üzerinde inşallah, saadetle, talihlilikle terfirad ile ya Rabbi! Bu aziz Necip Türk milletini kıyamete kadar faydar eyle ya Rabbi! Ya Rabbi söylüyorlar duyuyoruz, ifade ediyorlar anlıyoruz, sen söylenenleri biliyor ve duyuyorsun, görüyor ve bizden idrak ediyorsun, İdrak sözü senin hakkında kullanılmaz, sürçlü lisanını bağışla ya Rabbi! Bütün ümmeti Muhammed gözünü bu millete dikmiştir, Araba Hakem'i bu millete dikmiştir, Dokuz asır bayrağı omuzuna verip arkasından yürüdüğü bu millet, bir bakıma zimam dardır, bayrak dardır, liva dardır. Cihanda hüküm fermi olmuş, tevhidin bayraktarlığını yapmıştır. Belli ki bu işi Badem'a da bu millet yürütecektir. Sen bu milleti Badem'a yine milel İslamiye üzerinde, yine İslam milletleri üzerinde zimam dar eyle, bayrak dar eyle, diğerleriyle anlaşma şuurunu ihsan eyle ya Rabbi! Ya ilah alemin, sınırlarımızı ve hüdutlarımızı, mazgal deliklerimizi koruyamadığımızdan ötürü parola sormadan içimize sızan parazitler vardır, içimize girdikten sonra tahribat yapan, bize karşı ecnebi yabancı ayar olanlar vardır, içimizde dinamit patlatanlar vardır, içimizde bizden olmayıp dinimizin altına dinamit yerleştirenler vardır. Sen bunlar içinde kabili ıslah olanları ıslah öle Ya Rabbi! Kabil ıslah olmayanların ehdikalarını başlarına çevir ya Rabbi, tedbir eyle ya Rabbi! Şerlerinden ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı salat ya Rabbi! Ya ilahül Alemin ve Ya Ekremel bunları senden diledim ki senin verip vermeyeceğini bilmeyeceğim için vereceğin ümidiyle ya Rabbi diledim. Biliyorsun ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da senden çok şey dilemişti, zaten onlara dayanıyor, onlara güveniyoruz. Halbuki sen onların bazısını israf etmene rağmen bazısını vermemiştin. Mesela ümmeti Muhammed arasındaki iftiratın bertaraf edilmesi hususunu lütfetmemiştin. O iş bitmiş midir? O devran tamamlanmış mıdır? O mevzuda artık söz söylenir mi söylenmez mi bunları bilmiyorum. Bu mevzuda da cehaletimi bağışla ya Rabbi! Ama ben yine onun ettiği duayı tekrar edeceğim. Arafat'ta indirmeden eliyle mütemadiyen, sana yalvaran o ne Nebisi'nin yaptığı duayı, Müzdelife'de senin hakkında bir kabul ihsan edeceğine ana kadar mütemadiyen ağlayan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği duayı ben de edecek, dileyecek ve talepte bulunacağım. Sen parça parça olmuş şu cemaat-i İslamiye'ye ittihat ve ittifak ihsan eyle ya Rabbi! İttifak ve ittihadın unsuru olan hizifleri ve klikleri ittifak ve ittihada muvaffak eyle, ihsan ile ya Rabbi! Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin Halimizi sana nasıl arz etsek, içimizi nasıl şerh etsek, biz aclımızı ve senin azametini ifade etmiş olamayız. Az ve zafımızı idrak ederek bütün istediklerimizi ve dilediklerimizi, Rasûl-i Vesselam'ın istek ve dileklerini rica ederek, onun istediğini istiyor, dilediğini biliyor, istinab ettiği şeylerden istinab ediyor ve bu sözlerle duamızı hasbe halimize kitâma yerdiriyoruz. Ya دَائِمَ الْفَضْلِ عَلَى الْبَرِيَّةِ يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية يا غافر الذنوب والفقية صل على محمد الخير الوراسجية واغفر لنا ذنوبنا في هذه الوقت. واغفر لنا ذنوبنا في هذا الوقت. واغفر لنا ذنوبنا في هذه الفترة يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعاله. وسحبه أجمعين لله الفاتحة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا تصومي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب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 İttakullah Teala ve atiyyuh. Fakat Allah Teala fi kitabihi al-Karim. Ağzubillahi min Şeytan al-Rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Vma arsalnaak illa rıhmeten lil Muhterem Müslümanlar, görgünluğunuzu idrakin içinde meseleyi uzatmadan bir iki küçük noktaya dikkatinizi rica edip bitirmek istiyorum. Rahmet hilkatın hikmetidir. Rahmet hilkatın vesilesidir. Rahmet hilkatın devamının en büyük vesilesidir. Rahmet Rahman ve Rahim ismiyle cennetul eden tazinden Allahu Teala ve Tecced Hazretlerinin Cenneti dahi ümmeti Muhammed'e hazırlamasının en büyük vesilesidir. O rahmettir ki Allah'ın gazabına sebket etmiştir. O rahmettir ki şeytan dahi mahkemeyi kübrada, o rahmetten ümitlenerek başını kaldıracak Allah'ın rahmetinden istifade etmeye çalışacaktır. Ümmeti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı, Böyle bir hava içinde Cenab-ı Hakk'ın bu engin, bu geniş rahmetine davet ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın bu geniş ve herkesin istifade edebileceği rahmetine müracaat şekli iman tezkeresiyle, bu rahmeti hutvedeceği ümidiyle onun kapısına teveccüh etme sayesinde tahakkuk edecektir. Büyük bir mazinin kirliliği, büyük bir mazinin hatalarla lebaleb dolu oluşu, bu mevzuda hiçbir müminin ümidini kırmamalı, onu inkisari hayale uğratmamalı. Unutmayın ki, Resul ü Ekrem aleyhissalâtu İslam'ı neş ve tebliğ buyurduğu zaman, İslam'ın neş ve tebliğ davasına karşı çıkan, gözü dönmüş nice kimseler vardı. Bunlar en son ana, nasır ve fetih günü olacağı ana kadar da, bu işte ısrar etmiş ve mukavemet göstermişlerdi. Ama o gün gelip çatınca, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti adeta Hazreti Muhammed aleyhissalâtu vesselam şeklinde kristalleşmiş yere inmişti. Sanki Mekke'yi bir bakıma ı harp ederek fetheden Hz. Muhammed aleyhissalâtu vesselam silinmiş de ortada mücessem bir rahmet bulunuyordu. Onun bu geniş rahmetinden istifade etmesini Mekkeliler bildiler Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Hazreti Ali'ye müracaat ettiler. Kötülük yapmış mücrimler olarak Resul Ekrem Aleyhissalatu huzuruna çıkma yüzünü kendilerinde göremiyorlar. Hazreti Ali onlara bir söz söyledi. Bir şey öğretti. Bu söz daha evvel Hazreti Yusuf tarafından kardeşlerine söylenmiş bir sözdü. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Yusuf Aleyhisselam'a kardeşlerinin söylediği sözle müracaat eden bütün Mekke müşriklerine karşı iman etmeleri karşılığında Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi bir umumi af ilan ediyordu. La tesrib aleykum el-yevm ya'firullah lekum ve huve rahimin buyuruyordu. Bu artık kınama, tevbih yoktur. Allah'ın huzuruna gelen Mevlaya gönül verenlerin başına katma yoktur. Allah bütün günahları mağfiret buyurur. Zira o Erhamur Yani Mevla burada rahmaniyet ve rahmiyetiyle karşımıza çıkıyor. İdrak edebilsek nerede Rahman ve Rahimiyet'in o bize hissettirmiyor ki. Bu bayramı da bu havayla çok güzel değerlendirelim muhterem Müslümanlar. Aramızdaki bütün bürodelikleri izale etmeye çalışalım. Postnuztulukları bertaraf edelim. kilik ve izip puruşmaları, boğuşmalarından asıl geriye kalmış, işe yaramayan bir sürü muhassalayı bertaraf edelim. Bundan öte vahdetimizin meydana getireceği, üfak ve ittifakımızın kaynak olabileceği Allah Resulü'nün makbulu güzel semereler almaya çalışalım. Birbirimizin elini sıkarken adeta canı gönülden iç iş içe girmiş gibi bir hava içine girelim. Bütün dargınlıkları ve kırgınlıkları unutalım. Unutalım ki kötülüklerimizi Allah affetsin. Bağışlayalım ki Allah da bizi bağışlasın. Merhamet edelim ki Allah da bize merhamet etsin. Günahları görmemezlikten gelelim ki Allah da bizim günahlarımızı görmesin, setretsin. Bizim görmememiz onun Settar ismine yanaşma demektir. Eğer mahkeme-i kübrada Rusya, rezil ve rüsvay olmayı düşünmüyorsanız, başkalarını rezil ve rüsvayet yetmeyiniz, Günahlarına nazar-ı ile bakınız. davranışlarını affusafih ile karşılayınız. Hiç kimseyi kötü görmeyin. Görmeyiniz ve herkesi nefsinizden daha aziz tanıyınız. Rahmeti ilahiden ümid ederiz ki inşallahutaala 3-4 asır çapında köklü bu iftira ve ihtilaf Allah tarafından bertaraf edilir. vahdet üzerine müesses bir gül devri gelir şu mihnet keşlerin mihnet ve çileti de sona ermiş olur. Vacibül Vücut ve Tefaddet Hazretleri, mübarek şuid fıtri, hepimiz hakkında bâis-i necat, sebebi mağfiret eylesin. Burada da tekrar edeyim, minberde dua yapmak esasen uygun olmayan bir iştir. Minberlerin, hutbelerin ve kürsilerin nâ bir duruma irca edilmesi, bizim gibi kimselerin eline kalması karşısında makbuliyet meselesini hesaba katarak ben bu mevzuda gevezelik yapıyorsam Allah ve Resulullah bağışlasın. Duamı tekrar ediyorum, vacib-ül vücud ve tekaddes hazretleri, bağıran, kızan, öfkelenen, küplere binenleri dahi mağfiyet ve merhamet buyursun. Allahaç ellerini kesen insanlar, ellerinden şakır şakır kanlar atarken, sararan benzi çözülen ayaklarının bayıyla yere doğru yıkılırken, dudaklarından şu sözler dökülüyordu, Allah'ım biliyorum, senin huzuruna geliyorum, fakat beni şu hale getiren, kolumu kanadımı kıran ve bana taş atan taş şamunattan, eğer bunları mağfiret etmezsen, huzuruna gelmek istemiyorum diyordu. Ben aynı şeyi, aynı dileği tekrar ediyorum. Varsın bağırsın çağırsınlar, küplere binsin rahatsız olsunlar, içte ve dışta bu meseleler değişik şekilde mâkes bulsun, yankı yapsın uydurma ifadesiyle. Biz daima müminler hakkında dua dua yalvaracak, teline ve duaya irademizde amin dememeye çalışacağız. Kapımıza ve semtimize, semtine asfiyetimize telin ve duayı sokmamaya çalışacağız. Resul-i Ekrem Vesselam'ın yolunda onun bezmine evet dedik içeriye girdik, sonuna kadar bu ahdü feymanda Allah bizleri tadık eylesin. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَا الْكَلَامُ وَاَبْلَهَا النِّظَامِ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يزِ الْعَلَّامِ كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرع القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم بارك الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر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 اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صل على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما بارك على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وأرض الله من الصديق أبي بكر الفاروق ومرؤوس مانع رضي الله عنهم وعن ستة الباقين العشرة المبشرين وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسعما كثيرا إلى يوم الحش والقرار وحشرنا معهم الفشامن وهم